8. mektup. Bismihi ve min şeyin illa yusebbihu bihamdih Er-Rahmanirrahim isimleri R-Rahime girdiklerinin ve her mübarek şeyin başında zikredilmelerinin çok hikmetleri var. Onların beyanını başka vakte talikan şimdilik kendime ait bir hissimi söyleyeceğim. Kardeşim ben er Er-Rahim isimlerini öyle bir nuru azam görüyorum ki bütün kainatı ihata eder ve her ruhun bütün hacatı ebediyyesini tatmin edecek ve hadsiz düşmanlarından emin edecek nurlu ve kuvvetli görünüyorlar bu iki nuru azam olan isimlere yetişmek için en mühim bulduğum vesile fakr ile şükr acz ile şefkattir yani ubudiyet ve iftikardır. Şu mesele münasebetiyle hatıra gelen ve muhakkikine hatta bir üstadım olan İmam-ı Rabbani'ye muhalif olarak diyorum ki Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı şiddet ve parlak hissiyatı muhabbet ve aşk değildir, belki şefkattir. Çünkü şefkat aşk ve muhabbetten çok keskin ve parlak ve ulvi ve nezihdir ve makamı nübüvvete layıktır. Fakat muhabbet ve aşk mecazi mahbuplara ve mahluklara karşı derece şiddette olsa o makamı muallâi nübüvvete layık düşmüyor. Demek Kur'an Hakimin parlak bir icaz ile parlak bir surette gösterdiği ve İsmi Rahimin vusulüne vesile olan hissiyat-ı Yakubiyye yüksek bir dereceyi şefkattir ism-i veduda vesile-i vusul olan aşk ise, Züleyha'nın, Yusuf aleyhisselama karşı olan muhabbet meselesindedir. Demek Kur'an-ı Beyan, Hazreti Yakub aleyhisselamın hissiyatını ne derece Züleyha'nın hissiyatından yüksek göstermişse, şefkat dahi o derece aşktan daha yüksek görünüyor. Üstadım İmam-ı Rabbani, Aşkı mecaziyi makam-ı nübüvvet'e pek münasip görmediği için demiş ki: Mehasini Yusufiyye, Mehasini Uhreviye nev'inden olduğundan ona muhabbet ise mecazi muhabbetler nev'inden değildir ki kusur olsun. Ben de derim: Ey üstad! o tekellüflü bir te'vildir. Hakikat şu olmak gerektir ki o muhabbet değil Belki yüz defa muhabbetten daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir mertebe şefkattir. Evet, şefkat bütün envai ile latif ve nezih'tir. Aşk ve muhabbet ise çok envaiına tenezzül edilmiyor. Hem şefkat pek geniştir. Bir zat şefkat ettiği evladı münasebetiyle bütün yavrulara hatta ziruhlara şefkatini ihata eder ve rahîm isminin ihatasına bir nevi aynadarlık gösterir. Halbuki aşk mahbubuna hasr-ı nazar edip her şeyi mahbubuna feda eder yahut mahbubunu ilâ ve senâ etmek için başkalarını tenzil ve manen zemmeder ve hürmetlerini kırar. Mesela biri demiş: Güneş mahbubumun hüsnünü görüp utanıyor. Görmemek için bulut perdesini başına çekiyor. Hey aşık efendi ne hakkın var 8 ismi azamın bir sahife-i nuraniisi olan güneşi böyle utandırıyorsun hem şefkat halistir mukabele istemiyor safi ve ıvazsızdır hatta en adi mertebede olan hayvanatın yavrularına karşı fedakarane ıvazsız şefkatleri buna delildir halbuki aşk ücret ister ve mukabele talep eder Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir, bir ücret istemektir. Demek Süver-i Kur'aniyenin en parlağı olan sure i Yusuf'un en parlak nuru olan Hazreti Yakub'un aleyhisselam şefkati, ismi Rahman ve Rahimi gösterir ve şefkat yolu rahmet yolu olduğunu bildirir ve o elemi şefkate deva olarak da ﷻ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ dedirir. الباقي هو الباقي سعيد نورسي